ve alihi ve sahbihi ecma'in emme ba'du ehli sünnetin istidlal telakki ve istidlal menheci adlı bölümdeyiz menhecu telakki ve istidlal indi ehli sünneti vel cemaat. konumuz ehli sünnet dinde kaynak olarak neyi kabul eder? birinci kısım iki kaynak olarak kabul ettiği kitabı ve sünneti nasıl anlar? Oradan hangi metot ve hangi usul ile hüküm çıkar? Konumuz buydu. Devam ediyoruz ehli sünnetin özelliklerine. Birinci özelliği neydi ehli sünnetin bu konuda? Kitabı ve sünneti ayırt etmeden dinin telakki menheci olarak kabul ederler. Ve sünneti ve cemaati, ehlüs sünneti ve cemaat, Ba'de sünneti sünnetten sonra ittib'una tabi oluyorlar. Mekane aleyhi sahabatu minel muhacirin ve'l ansari umuman sahabeden muhacir ve ensar'ın tabi oldukları şeye tabi olurlar umumiyet olarak ve'l hulefa'ur raşidin hususen raşit olan halifelere ise özellikle de onlara tabi olurlar yani umumi sahabeye tabi olurlar onların içerisinden özellikle de bizzat hulefai raşidin dediğimiz onlara tabi olurlar. Yani 4 halifeyi kastediyoruz. Ve as-sennabi sallallahu aleyhi ve sellem ittifak ittibai hulafai'r raşidin Özellikle peygamberimiz hulafai'r raşidine tabi olmayı tavsiye etti. Thumma yetteb'unellezine yalunhum. Sonra onlardan sonra gelene tabi olurlar. Ne yönden? Minel quruni. Yani zaman yönünde. Yani hemen sahabeden bir sonraki zamana tabi olurlar el el yani faziletli kılınmış olan asırlardan birinci asra tabi olurlar ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhisselatü vesselam dedi ki aleykum bi sünneti sizin üzerinize benim sünnetim gereklidir ve sünnetil hulefai il mehdiyyine Raşidin. ve râşid olup yol gösterici olan halifelerimin yolu da sizin üzerinize gereklidir biha. ona yapışınız وعدوا عليها بالنجس ازı dişlerinizle ona tutununuz ve iyyakum ve muhdesat al-umur amanha sonradan çıkan şeylere dikkat ediniz sakınınız fe inne kulla muhdesetin bid'ah şüphesiz ki sonradan çıkan her yenilik bidattır ve kulla bid'atin Ve her delalet de aynı zamanda sapıklıktır evet va ala bunun üzerine mer ehli sünneti ve cemaati ehli sünnetin döndüğü kaynak de <gülüyor> tennazoy tenazuh esnasında çekişme esnasında huwa kitabılahi ve sünne u Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetidir Sallallahu aleyhi ve sellem kalallahu Teala Allah Azze ve Celle buyurdu ki feyin tennaziun fi şeyin bir şeyde çekişirseniz, ihtilaf ederseniz ferduhu ilallahi ve'r-resul. Onu Allah'a ve Resul'e döndürün. İn kuntum tu'minuna billahi ve'l-yevmil ahir, şayet Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, velike Bu daha hayırlıdır ve ehsenu tevil. Ve sonuç olarak da en güzel olanı budur. Ve sahabetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in ve selamın sahabesi Merji'u ehl sünneti ve cemaati ehli sünnetin ve cemaatin kaynağıdır. Fi fahmi kitabı ve sünneti Kitabı ve sünneti anlamada. Diyen Allah'a ta'ala Çünkü Allah subhanahu ve ta'ala Ce'ale Kıldı Adem ettiba'ihim Onlara tabi olmamayı Sebil al azabi ve dalali Sapıklığın ve azabın yolu kıldı. Kale ta'ala Allah Teala buyurdu ki: "Ve men yuşâkikur kim resûle muhalefet ederse min ba'de mâ tebeyye ne lehul hidayet kendisini açığa çıktıktan sonra ve yeteb geyre sebîlil müminîne ve müminlerin yolunun dışında bir yola tabi olursa nuvellîhi mâ Onu yönlendiği yöne yönlendiririz ve cehenneme ve onu cehenneme ateşe dayarız." ve saat orası ne kötü olan bir varış yeridir. Evet. Şimdi hatırlıyorsanız zaten biz bu konuyu kitabımızın hem girişinde hem de farklı münasebetlerle tekrar tekrar tekrar tekrar üzerinde durduğumuz bir konuydu. Değil mi? Demiştik ki biz bunu güzel anlamamız lazım çünkü. Ehli sünnetin yanında telakki ile istidlal birbirinden farklı şeylerdir. Bir insanın ehli sünnet olabilmesi için hem ehli sünnete telakide hem de istidlalde muvaffakat etmesi gerekir. Sözde değil, özde. Telakki neydi dedik. Telakki yani bizim kaynak olarak kabul etmiş olduğumuz ve kendisine başvurmuş olduğumuz kaynaklardı. Bunlar da kitap ve sünnetti. Dedik bu insanı tek başına kurtarmaya yeterli olan bir unsur değildir. Öyle değil mi? Çünkü kitap da sünnet de farklı anlaşılmaya müsait olan bir dil ürünüdür. Yani sonuçta kitap da sünnet de Arap lügatı ile bir dil ile yazılmıştır. Ve bu yazı yolu ile bize ulaşmıştır. Her yazı her dil, her söz ortamına, bağlamına muhatabın fehmine ve idrakına göre farklı manalar içerebilir. Öyle değil mi? Yani bu hem dilin kendindeki bir takım hem de muhataptaki bir takım unsurlardan dolayı böyledir. 10 kişi aynı metne bakar 10 kişi aynı sözü değerlendirir. Her biri farklı bir anlayışla çıkar ortaya. Hatta örnek olarak neyi vermiştik mesela buna? Hatırlayan var mı? Örnek. Buna bir örnek vermiştim. Ayet Yok örnek yani. Genel bir örnek olarak da. kötü olduğunu Mesela bir örnek vermiştim buna değil mi? Demiştim şimdi önümüzde bir tane nasıl olduğunu düşünün. Su kötüdür. Bunu koyun ortaya. On tane ayrı adamı bu kelimenin başına toparlayın. Her biri ayrı bir şey söyleyecek. Biri diyecek ki su kötüdür arkadaş. Su Bundan sonra su bize yasak. Çok açık diyecek. Öbürü diyecek ki hayır su fıtri zaruri bir ihtiyaçtır. Peygamberin suyu yasaklaması mümkün değildir. Burada kast edilen şey yani o dönemde bir veba hastalığı yayılmıştı. O veba hastalığı esnasında su içene hastalık bulaşıyordu. İşte su içmeyin yani veba hastalığının olduğu yerde açıkta olan su içmeyin falan. Bir öbürü diyecek yok öyle değil. Peygamberimiz geceleri suyun üzerine açık bırakmayı yasaklıyordu. Bazıları da o açık bırakılan sudan içiyordu. Su o mikropları topladığı için kastetti yani gece üzeri açık bırakılan suyu içmeyin falan. Bir öbürü oradan çıkacak diyecek ki işte yok efendim suya o dönemde klor katılıyordu. Yok klor insanlara falan filan yani. Tamam Yani öz bir olsa bile Muhatapların anlayışı, idrakleri, seviyeleri, dilde olan bazı unsurlar farklı anlamalara müsait hale getiriyor. İşte onun için ehl-i sünnet, kitap ve sünnet insanların heva ve hevesine göre yorumlanmasın diye demiş ki biz kitabı ve sünneti sahabenin anladığı şekilde anlarız. Anlaşıldı. Fehmin önemi de buradan geliyor yani. Yoksa daha önce de söylemiştim. Demiştim çoğu insan ehl-i sünneti diğer fırkalardan ayıran özellik nedir dendiğinde cevap olarak Kitaba ve sünnete bağlılığıdır derler. Bu yanlış bir cevap. Çünkü bütün fırkalar kitaba ve sünnete bağlı olduklarını zaten söylüyorlar. Öyle mi? Ehli sünneti diğer fırkalardan ayıran şey kitabı ve sünneti nasıl anladıklarıdır. Yani istidlal metotlarıdır. O da dini sahabenin anlayışı üzere anlamalarıdır. Anlaşıldı Burada bunu anlatıyor. Diyor ki biz ehli sünnet olarak umumi sahabenin anlayışını esas alırız. Özellikle de Bunların içerisinden halife, hulefayı raşidini alırız. Anlaşıldı? Mı? Sahabeyi alırız. Özellikle de bunların içerisinde hulefayı raşidini alırız. Veya daha umumi bir tabirle faziletli kılınmış ilk üç asrı alırız. Bunların içerisinde de en özellikli olaraktan birinci olaraktan halife-i raşidine döneriz. Peki biri bize şöyle bir soru sorsa. Dese ki, "Tamam bu açıklamanız çok güzel." Yani bunu anladık. Gerçekten bir metin Allah'ın kelamı dahi olsa farklı gözlerle bakıldığı zaman farklı anlamlar çıkarılabiliyor. Ümmet olabilmek için, ittihad olabilmesi için anlayışta da birleşmek lazım. Zaten bütün problem anlayıştan kaynaklanıyor. Peki sizi sahabenin anlayışını diğer anlayışlara hakim kılmaya iten sebep nedir? Anlaşıldı. Mesela bu konuda birçok görüş var. Kimisine göre Allah yolunda çile çekmiş evliyaların ruhlarını ve nefislerini fucurdan ve sıfıstan arındırmış olan insanların ayetlere ve hadislere getirdikleri yorumun esas olması gerekir. Çünkü onlar korunmuştur. Kimisine göre Ehlibeyt imamları masumdur. Onların anlayışları da masumdur. Öyleyse Şiaya göre mesela Ehlibeyt imamlarının anlayışını takdim etmemiz lazım. Modernistlere göre Kur'an-ı Kerim her çağa ve her zamana hitap eder. 1400 sene önce yaşamış insanların anlayışıyla değil, günümüzü yaşayan, günümüzün sıkıntılarına e, bizzat gören, bu sıkıntıların boyutunu anlayan insanların anlayışıyla Kur'an'ı ve sünneti anlamamız lazım. Kimisine göre Allah her bireyi birey olarak mükellef kılmıştır. Ve her bireye de Allah bir akıl ve o akla bir ölçü vermiştir. Onun için her insanın bağlayan kendi anladığıdır. Yani kitaptan ve sünnetten ne anlamışsa odur. Bak bir sürü görüş var bu konuda. İnsanlar bunu sarahaten dillendirmese bile e, insanların kafasında olan veya uygulamada olan birçok şey var. E, düşünce var. Şimdi böyle bir durumda mesela bir zümre var. Misal örnek veriyorum. Diyelim nurcular. E, bunu sarahaten söylemeseler bile onların da bir istidlal metodu var. Onların istidlal metodu nedir? Said Nursi kitaptan ve sünnetten ne anlamışsa hepimiz onun anladığını anlamak zorundayız mesela. Yani biz nasıl sahabenin anladığını anlamak zorundayız diyorsak he sonrasında getirdikleri illet komik olsa da e zaten onun anladığı da ondan farklı değildir gibi bir yoruma bağlansa da sonu ama bu acı olan bir gerçek yani her fırkanın kendi yanında bir istidlal şeyi var kendi yanında bir istidlal metodu var şimdi bize bu soru yönelttiğinde yani bizi buna iten sebep nedir? niye bu kadar anlayış var? mesela bu sonuncusu daha mantıklı diyebilir adam İslam madem her çağa ve zamana hükmedecek her çağın ve zamanın ehlinin anlayışının diğer anlayışlara takdim edilmesi gerekmez mi? Veya mesela şu da çok mantıklı. Madem Allah beni birey olarak mükellef kılmış. O madem Allah azze ve celle bana aklımın ölçüsünü de o vermiş. Yani kimisine çok akıl vermiş kimine az akıl vermiş. Tam ben ne anladıysam bu kıt aklımla veya çok aklımla benim anladığım benim hakkımda ölçü olsun dediği zaman ne diyeceğiz buna? ölüyorsa demek ki yani bu topluluk bizim için ölçülür diyeceğiz? Bak, bak o başına açıklama o başı güzel doğru cevap onu açıklamamız lazım değil mi ama bak çok güzel bir cevap verdi abimiz ne dedi dedi ki normalde bir topluluğun anlayışının ölçü olması göreceli bir şeydir sana göre modernistler bana göre Said Nursi öbürüne göre zevk ve keşf olan sofiler öbürüne göre falan bak değişiyor ne diyeceğiz Bak burada bile ittifak edemedik diyeceğiz. Bu bile bunun göreceli olduğunun göstergesidir. Yani her grup, her fırka anlayış metodu olarak başka bir şey öne sürüyor. Ve anlaşamıyorlar da bu konuda. Diyeceğiz o zaman ne yapacağız? Hepimizin ittifak ettiği ortak noktaya döneceğiz. Bütün bu fırkaların arasında ittifak ettiği ortak nokta nedir? Kitap ve sahih sünnettir. Kitap ve sahih sünnet neyi bize adres olarak gösteriyorsa anlayışta o zaman biz Orayı anlayış olarak kabul edeceğiz. Çünkü burada da madem ihtilaf ettik, kitap da diyor ihtilaf ettiğiniz konularda Allah ve Resulüne dönün. Bakacağız Allah ve Resulü, kendi kitaplar, kitabının ve sünnetinin anlaşılmasında bize adres olarak neyi göstermiş. Neyi göstermişse onu kabul edeceğiz. He, peki sahabeyi Kur'an bize nasıl adres göstermiş? Önce Kur'an'dan başlayalım. Sahabeyi Kur'an bize nasıl adres olarak göstermiş anlayışlarını? mesela ha, iman Mesela? etmek isteyen bir topluluğa onlar gibi iman edecekleri takdirde kurtulacaklarını söylemiş Allah Azze ve Celle. Öyle mi? Bakara suresinde şayet onlar sizin mislim iman ederlerse hidayet vururlar. Öyle mi? Yapmazlarsa yüz çevirirlerse de onlar ayrılıktadırlar, sapıklıktadırlar. Öyle mi? Başka? Evet. Evet. Değil mi muhacir ve ensar Ve onlara ihsan üzere tabi olanlar Yani eksiltmeden fazlalaştırmadan Onları görüyormuşçasına Onlarla beraber vermişçasına Onlara tabi olanlar Allah onlardan razı olmuş Onlar da Allah'tan razı olmuş Ve Allah onlara cennetler hazırlamıştır Öyle değil mi biz burada neyi anlıyoruz Allah azze ve celle sadece Sahabeyi zikredip orada kalmamış Bununla beraber ne yapmış? Bununla beraber onlara ihsan üzere tabi olanlar. İhsan nedir? Kur'an'da ve sünnete ihsanın kastı bir şeyi görüyormuşçasına hiç fazlalaştırmadan, eksiltmeden olduğu gibi bulup olduğu gibi sahip çıkmaktır. Öyle değil mi? Yapıldığı zaman dört dörtlük yapıp hakkını vermektir. Ee, mesela. İhsan buysa Allah azze ve celle bizim onlara ihsan üzere tabi olmamızı, kendisinin bizden razı olması için bize bunu şart kılmıştır. Başka? Kurandayız da, sünnete geçmedik. Önümüzdeki ayet, evet. kendisine ilada çıkma böyle olur. Sonra kim memeleri yolun dışında başka bir yolu taburbo sal. Tamam, güzel. Başka? Evet. Bir de sahabeyi umumen tezkiye eden bütün ayetler. Öyle değil mi? Yani Umumen sadece yol olarak, iman olarak değil de umumen onları tezkiye eden bütün ayetler. Niye umumen onları tezkiye eden bütün ayetler? Çünkü hiç kimsenin yeryüzünde bir topluluğu tezkiye etme gibi bir hakkına sahip değildir hiç kimse. Öyle mi? Siz falan topluluğun veya falan adamın anlayışı hakim olan anlayış olsun dediğiniz zaman otomatikman onu tezkiye etmiş olursunuz. Öyle mi? Yani demek ki Allah katından makbuldür ki onun anlayışı. Bütün müminlere de siz o anlayışı sunuyorsunuz. Doğru mu? Bunun içinde ne lazım? Bir adamın imanından ve amelinden emin olmamız lazım. Kişi kimsenin kendi nefsi içinde olmak üzere bir başkasını tezkiye etme hakkına sahip değildir. Ama Allah azze ve celle kitabında sahabeyi tezkiye etmiştir. Onlardan, onların anlayışından, onların yolundan, imanından, amelinden razı olmuştur. Öyle mi? Demek ki Allah katından makbul olan bir dini anlamışlar ki Allah Azze ve Celle böyle demiş Sünnet olarak da? Evet. Bir, en kuvvetli delil bu değil mi? Bunu anlatmıştık. Yani Peygamber vesselam zaten insanların anlayışta ve kaynakta fırkalara bölüneceğini haber vermiş. Yani bunu zaten Allah Allah'ın ona bildirmesiyle zaten bize söylemiş. Çözümü de beraberinde getirmiş. O da nedir? O'nun ve sahabesinin yolu üzerine cemaati bulduğu şekilde cemaate tabi olanların e, hak olduğunu peygamber aleyhissalatü vesselam sapıtmayacağını söylemiş. Bu en açık olan delildir sünnette. Öyle mi? İkincisi kitapta önümüzde olan hadis. Burada da yine peygamberimiz ihtilafa işaret etmiş. İnnehu men ya'işh minkum ba'di fe seyara ihtilafen kes Yani sizin içinizden benden sonra yaşayacak olanlar çok fazla ihtilaflar görecekler. Bu ihtilaf nedir? İhtilaftan kasıt kaynakta ve ihtilaf. Çünkü bu ihtilaf dindeki bütün ihtilafın kaynağı bu ikisidir. Ya kaynaktaki problemdir ya anlayıştaki bir ihtilaftır. Öyle mi? Kaynakta tarihte çok büyük ihtilaf olmamış. Nadiren ihtilaf olmuş. Öyle mi? Asıl ihtilaf nerede olmuş? Anlayışta olmuş. Peygamber Aleyhisselam zaten bunu bize işaret ettikten sonra bize açık bir şekilde ne demiş? Kulafayıra benim ve Halife-i sünnetine tabi olun demiş. Tamam biz de umumen ne diyoruz? Allah ve Rasulü onları tezkiye ettiği için umumen bütün sahabe veya kurululmufabdele faziletli kılınmış olan üç asır. Bununla beraber aynı zamanda özellikle de halife-i yolu onların bize bıraktıkları yollarından kasıt nedir? Yeni bir yol bırakmamışlar. Ha. Hani bazı insanlar bu rivayetleri okuduklarında yanlış bir anlayışa giriyorlar. Sanki peygamberin bir sünneti var onların da bir sünneti var. Değil mesele bu değil yani. Peygamberimizin sünnetini anlayıp yaşamaları var. Yani Kur'an'dan ve sünnetten ne anlamışlar? Bunu nasıl tatbik etmişler? Burası var. Kast edilen şey budur. Yoksa hiç kimsenin e, peygamberden sonra e, dinde bir şey koyma gibi bir yetkisi, bir lüksü yoktur. Öyle değil mi? Kimse yeni bir din, yeni bir sünnet, yeni bir uygulama din alanında çıkaramaz. Ancak ne vardır? Peygamberin dininden anladığını tatbik etmek e, vardır. Anlaşıldı? Mesela hatırlıyorsanız demiştik. E, ezan için, Hz. Osman'ın ezanı için insanlar bak bu... Hazreti Osman'ın peygamberden sonra kılmış olduğu bir sünnettir diyorlar. Öyle mi? Biz ne diyorduk? Hayır. Peygamberimiz sahurdan insanlar duymadıkları zaman iki ezan okuturmuştur. Bu Hazreti Osman'ın peygamberimizin sünnetinden görüp tatbik ettiği bir şeydir. Medine'de büyüdüğü zaman insanlar oraya gelip yerleştiği zaman Medine bayağı büyüdü. E, namaz tek bir yerde kılınıyor mikrofon da yok. İki tane ezan okuyorlardı ki insanlara sesi ulaştırıp insanlar hazırlığını yapıp ancak camiye gelebilsinler diye anlaşıldı. İşte mesela Hz. Ömer'in yaptığı bazı uygulamalar var. Sanki Hz. Ömer yeni bir teşri yapmış veyahut da yeni bir kanun, kaide, sünnet koymuş gibi. Hayır! Hz. Ömer peygamberimizin kendi döneminde yaptığı düzenlemeler, karışıklığın olduğu yerde peygamberimizin düzenleme yaptığını görmüş. Öyle mi? Ee, bu ile mesela bir namazda bile peygamberimizin bir düzeni var. Yani safları tek sıraya koymuş ki bir kargaşa, bir karışıklık olmasın. Üç kişiyi yola gönderdiğinde başlarına bir emir koymuş, kargaşa, karışıklık olmasın. Hazreti Ömer dinden anladığını kendi zamanına tatbik etmiş, o, düzenli bir ordu kurmuş, nüfus sayımı yapmış, insanlara divan oluşturmuş. Mesela kayıt altına almış olan olayları. Bunlar yeni uygulamalar değil. Bunlar Peygamberden gördüklerini tatbik etmelerdir. Anlaşıldı değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bu başka delil elimizde. Sahabenin tek tek Sahabeyi mesela umumen peygamberimizin tezkiye etmesi, onların cennette olduğuna işaret etmesi, onların faziletli kılındığına işaret etmesi gibi rivayetler. Örnek zaten çoğaltılabilir. Anlaşıldı değil mi konu? Zaten işlemiş olduğumuz bir konu sadece tekrar babından olmuş oldu. Ama delillerimizi bilmemiz lazım yani. Delillerimizi kuvvetli ve açıktan şeye doğru güzel bir şekilde bilmemiz lazım. Bir de açıklamasını da yapabilmemiz lazım. Yani mühim olan hiçbir zaman bir konunun delilini bilmek değil. Adam sana diyor ki, bu senin anlayışın diyor yani Sen böyle görüyorsun, böyle bakıyorsun, böyle görüyorsun. Bunu nakil zemininde izah ettiğimiz gibi akıl zemininde de izah etmemiz lazım. Çünkü Allah sonuçta herkese akıl vermiş, aklı da o nasları anlamak için vermiş. Öyle değil mi? Yani biz inandığımız inancı nakil zemininde nasıl izah ediyorsak, akıl zemininde de izah edebiliriz. Çünkü ehli sünnetin inancı, ehli sünnetin tabi olmuş olduğu aklın ve naklin gerektirdiğidir zaten anlaşıldı işte Allah. Evet. Ve la yuğaradu şeyun ondahmin al Kitabı veya Sünneti Sahipeti. Ve la yuğaradu şeyun hiçbir şey muaraza etmez. Yani zıtlık teşkil etmez onların yanında. Al Kitabı veya Sünneti Sahipeti kitap ve sahih sünnette bir kıyasın, ve la zâqın ve la keşfin ne kıyasla ne zevkle ne keşfle ve la şeyhin ne bi şeyhin sözüyle ve la ne de bir imamın sözüyle yani bu saydıklarımızın hiçbiriyle Kur'an'ı zıtlaştırmazlar karşı karşıya kitabı ve sünneti karşı karşıya getirmezler. Bienne din kad iktemele fi hayatir Çünkü din peygamberin hayatında tamamlanmıştır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kana taala Ben bugün size dininizi tamamladım. Ve memtu aleikum ni'meti. Üzerimizdeki nimeti me tamamladım, varadiyi Tulekumül İslam dediğine ve din olarak da size İslamdan razı oldum. Tamam? Şimdi bu kısım e, belki ikinci bir aşama olarak zikredilebilecek bir durum var. Mesela çoğu fırka birinci noktada bizimle ittifak ettiği gibi aslında ikinci noktada ittifak etmiş gibi görünüyor. Yani şimdi siz mesela diyelim ki bir topluluğa giderseniz. İşte böyle modernistler, şiiler dışında yani bu iki fırka bu konuda çok net e, konuşuyorlar. E, giderseniz eğer şu mesela inancınızı şöyle izah etseniz. Bizim inancımızın temeli şuna dayalıdır. Biz kitabı ve sünneti selefin. Seleften kastımız da Hulafayi Raşid'in başta olmak üzere sahabe ve im-mufaddal kılınmış olan ilk üç asrın anlayışı üzere anlarsın. Maşallah yani Hepimiz böyle izah. Var mı buna yani Herkesin ağzında bir selef-i sâlihin nafı dolanıyor. Selef-i sâlihin şöyleydi, selef-i sâlihin böyleydi, selef-i bu dini en güzel yaşadı, asr-ı saadet, işte altın çağlar e vesaire diye. Yani e, konuşmada problem yok. Bir Şiiler bu konuda çok net. Cık, yok diyorlar. Mahsum olan imamların olmadığı için de görüş, icma hiçbir şey geçerli değildir yani. Bir de modernistler çok net. Adamlar yok diyorlar yani. 1400 sene önce yaşamış insanlar iyi insanlar olabilir ama bizi bağlamıyorlar yani. Bizi kendi zamanımızdaki anlayışımız bağlar. Velhasıl. Burada getirmiş olduğu cümle ise tabiri caizse sağlama gibi bir şey. Yani bunu söyleyen insanlar, bu asla muvaffakat eden insanların pratikte yaptıkları uygulamaya bakmak lazım. İmam olarak kabul ettikleri insanların görüşleriyle kitap, sünnet veya selefin anlayışı çakıştığı zaman, şeyh olarak kabul ettikleri adamların keşfi, yok bilmem zevki falan ile kitap sünnet veya selefin anlayışı çakıştığı zaman. Selefin anlayışını onun önüne geçirip onun dışında kalanların hepsine çarpı atıyorlar mı? Kitabı sünneti onun önüne geçirip onun dışında kalanların hepsinin üzerine çarpı atıyorlar mı? Yoksa atmıyorlar mı? Atıyorsa hakkan eli sünnettir. Ama atamıyorsa sözde ehli sünnet olup özde ehli sünnet olmayan insanlardır. Mesela burada örnek olarak verdiği e, kıyas. Normalde itikat kitaplarında genelde kıyas dendiği zaman aklınıza fıkıhtaki kıyas gelmesine, tamam? İtikat kitaplarında umumen ehli kıyas geçtiği zaman kast edilen şey nedir? Ehli reidir. Yani dinin önlerine akıllarını geçirenlerdir, tamam? Buna günümüzün modernistleri de dahildir, akılcıları da dahildir, mutezile de dahildir, <gülüyor> sünneti kısmen veya küllen kabul etmeyenler de dahildir. Bir önceki derslerimizde anlattığımız itikat kitaplarında. Ki kıyas ile fıkıh kitaplarındaki kıyas itikat kitaplarındaki rey ehli ile fıkıh kitaplarındaki ehli rey birbirinden farklıdır. Fıkıh kitaplarında ehli rey dediklerinde kimi kastediyorlar? Kuf ehlini kastediyorlar. Öyle mi? İbrahim'in Nekai'yi kastediyorlar. Yani eğer tabir caizse onların deyimiyle İbn Mesud'un silsilesini kastediyorlar. Tabi öyle bir şey yok. Daha ziyade Hamad İbn Ebu Süleyman'ı, İbrahim'in Nekai, İmab-ı Hanife'yi vesaire kastediyorlar. İtikatta ise öyle değil. İtikatta ehli rey dendiğinde, itikatta ehli kıyas dendiğinde, mu'tezile, akılcılar, aklı dinin önüne geçirenler bunlar kastediliyor. Anlaşıldı mı? Mesela diyelim adam bir ayet-i kerimeden bir şey anlıyor. Yani günümüzde en önemli olan meselelerden bir tanesi. Sonra biz onun bu anlayışını aldık. Götürdük selefin anlayışına mesele arz ettik. Baktık ki o uymuyor yani. Ya da bir ayete uymuyor. Ondan daha muhkem olan bir ayete uymuyor. Bu nedir? Özde ehli sünnet olmayan, sözde kendine ehli sünnet diyorsa eğer sözde ehli sünnet olan bir adamdır. Anlaşıldı? Mesela örnek verelim. Günümüzde kitap sünnet, kitap sünnet selefin anlayışı. Kitaptan sünnetten ne anlıyorlar bu adamlar? Umumiyet menheç olaraktan sakin olacaksın, sukut edeceksin, etliye sütliye karışmayacaksın. Yöneticiler sana ne izin verirse onu yapacaksın. İzin vermedikleri hiçbir şey yapmayacaksın. İşte hiçbir yöneticiyi tekfir etmeyeceksin. İşte ne kadar küfre girerlerse girsinler namaz kılıp kelimeyi şerdedi falan. Bu anlayış selefin anlayışına uyuyor mu mesela? Bu adamlar akşama kadar bir de bunlar isimlerine sonuna kendilerini selefe ispat etmek adına, ehli sünneten ispat etmek adına eseri, selefi gibi şeyler koysalar bile bu onlara sadece sözde şey yapar. Ee, ehli sünnet yapar ama özde onlara ehli sünnet yapmaz. Anlaşıldı. Ve örnek çoğaltabiliriz. Mesela Meneş dersinde gördüğümüz, hatırlıyorsanız barışla ilgili bazı ayetleri cihadın iptaline delil alan insanlar vardı. Hudeybiye günlü cihadın iptaline delil alan insanlar vardı. Mesela Mekke'nin fethindeki ayet kelimeyi e, müminlerin yaşadığı beldelerde cihadın olmayışına delil alanlar vardı. Biz bunu nasıl çürüttük? Bu bir delildi yani. elde olan bir delildi. Dedi ki bu deliller peygamber döneminde de vardı ama cihadın önünde engel değildi. Sahabe döneminde de vardı. Cihadın önünde engel değildi. Demek ki sizin bu anlayışınız yanlış bir anlayıştır. Şayet bu ayetlerden bu anlaşılması gerekseydi başta peygamber ve onun raşid halifesi ve sahabe de bunu anlaması gerekirdi. En kuvvetli delilimiz de buydu. Anlaşıldı. Mesela burada zevk ve keşfi dedi. Zevk ve keşif nedir? Kimin tabirleridir bunlar? Kimin ıstılahtır? Ehli tasavvufun ıstılahtır. Öyle değil mi? Keşf nedir? İlahi ilmin önünden perdenin kalkması demektir. Keşif demek ilahi ilmin önünden perdenin kalkması demektir sofilerin yanında. Yani artık şeyhin önünde perde yok. levh i mahfuzu da okuyor, Gaybı da okuyor, olacaklara ve olm ilahi perden ilmin önünden şey kalkmış da perde kalkmış. Artık adam Allah azze ve ilmine de muttali olmuş Tabi. Teala Allahu anma yaqul Yani böyle bir şey olmaz. Allah kendi ilmine bu şekil. Hiç kimseyi ortak etmez. Sadece peygamberlerine cüz'i bir şekilde o da Kur'an'da bildirdiğinden dolayı biz bunu kabul ediyoruz. Peygamberlerine kendi ilminden gayb olan, insanların bilmediği ilminde Allah Azze ve Celle vermiştir. Zevk nedir peki? Zevk. Burada ne geçti? Zevk geçti, keşfi geçti, imam sözü geçti. Başka? Bu kadar. Keşf, keşfi söyledik. Peki zevk nedir? Zevk. Zevk dedikleri. Dedi. Zevk, sohfilerde bir mertebedir. Her tarikat, her yol kendi içinde bunu farklı bir şekilde e, tanımlamışlar. Yani her bir tanesi bambaşka bir şey e, söylemiş. Lakin e, genel olarak e, bilinen, zevkten kastettikleri e, çalışmadan, yani kulakla, gözle, okuyaraktan değil, kalp yoluyla bazı ilimleri elde etmektir. Tamam yani kastettikleri şey ne yani gidip bir medresede veya da gidip bir ilim meclisinde bulunarak değil de yapılan bir takım riyazi yani bedeni, nefsi terbiye etme işlemlerinden sonra kalbin kendisinin artık ilme ulaşmasıdır. Yani muallim olmadan kalp ile ilme ulaşma demektir. O da nedir? Mesela çok basit, en basitinden tasavvufla ilgili daha önce de söylemiştik. Adam mesela diyor ki, haddeseni rabbi, haddeseni kalbi an rabbi. Anladınız mı ne demek olduğunu? Yani biz nasıl diyoruz işte semaetu an fulanin an fulanin an fulanin? Kaldı Nabiu sallallahu aleyhi ve sellem O da aynı diyor ki kalbim bana Rabbimden haber verdik. Yani senedi adamın kalbi. Öyle mi? Böyle olunca hiçbir çaba sarf etmeden isnat ilmine girişmeden, mesela ilim talep etmeden zaten kalbi direkt Rabbimden ona haber veriyor. Şimdi seninki ihtimalli. Sen çünkü getirdiğin senette ihtimal var ama onunkinde ihtimal yok. Yani direkt Rabbimden aldığı için. O, onda öyle bir ihtimal de söz konusu değil. Onun için onunki kesin kesin olduğu için de kendi fahmini kitabın, sünnetin önüne de geçirmiş. Şeyin önüne de geçirmiş. Ee, sahabenin veya o da selefin anlayışın önüne de geçirmiş. Herkese mesela yine bu tasavvuf için söylenebilir. Şeyh, imam. Yani mesela bazı mezhep mutasıpları gibi. Yani açık, sarih kendisine bir şey belli olduktan sonra. Kendi mezhep imamının veya takip etmiş olduğu alimin. Ee, yolunun Peygamber ve Vesselam'ın söylediği bir hadise muhalif olduğu bilinmesine ve açığa çıkmasına rağmen kişinin hala onda diretmesi gibi. Öyle değil mi? Bu onun onu ondan daha emniyetli gördüğünü gösterir ve ona daha çok güvendiğini gösterir. Bunlar hepsi eli sünnetin yoluna aykırı olan şeylerdir. Evet. Evet evet. Okuyayım mı yoksa durayım mı burada? Durayım mı? Okuyayım mı? Okuyalım. وَلَا يُقَدِّمُونَ عَلَى كَلَامِ اللّٰهِ تَعَالَى وَكَلَامِ رَسُولِهِ sallallahu aleyhi ve sellem kelame ahadin kainan men kâne وَلَا يُقَدِّمُونَ اُنَّ geçirmezler ala kelame illahi Allah'ın kelamın ve وَكَلَامِ رَسُولِهِ resulün kelamın önüne sallallahu aleyhi ve sellem kelame ahadin hiç kimsenin sözünü geçirmezler. Kainan men kim olursa olsun. Ya eyhellezina amenu la tuqaddimu bayne yade illahi ve rasulihi vettakullaha inna allaha semiun alim. Ey iman edenler Allah ve Resul'ün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Allah işiten ve bilendir. Ve ya'takiduna itikadaderler bi enne takaddume bayne yade illahi taala ve Allah ve Resul'ün önüne geçmek min ittiba'il Havaya tabi olmaktandır. Ve'l kavlu ilmin ve allaha ilimsizce söz söylemektir. Ve min tezyin şeytanın süslemesidir. Li an sabilillahi teala. Allah'ın yolundan çevrilmek için şeytanın süslemesidir. Sebebün, sebebun lidalali. Sapıklık için ise sebeptir. Kâl talea Allahu Teala buyurdu ki: E ferayte men etakha izaha hu Sen hevasını ilah edineni görmedin mi? Ve edallahuhu ala ilmin. Allah onu ilim üzerine sapıtmıştır vel ayzu ve khatama ala kalbine ve işitmesine mühür vurmuştur ve ja'ala ala basarihi gözüne perde kılmıştır femen yahdihi min ba'dillah afela tezekerun Allah'tan sonra ona hidayet edecek olan kimdir kim ona hidayet edebilir Allah'tan sonra afela tezekerun siz öğüt almaz mısınız diyor Ehli sünnetin inancının temellerinden bir tanesi de nedir? Allah ve Rasulünü her şeyin önüne geçirip Allah ve Rasulünün önüne geçmemektir. Öyle değil mi? وَلَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ ve وَرَسُولِهِ Allah ve Rasulünün önüne geçmeyin. Ne ile Allah ve Rasulünün önüne geçmeyin? Görüşle, mezeple inançla, fikirle, ne olursa olsun. Hiçbir konuda Allah ve Rasulü sizin gerinizde olmasın. Siz Allah ve Rasulünün önünde olmayın. Her konuda siz Allah ve Rasulünün gerisinde olun. İster diniyevi ister dini konularda olsun. Tamam mı? Bu ayet kimin hakkında inmiş bilen var mı? Bu ayet-i kerime kimin hakkında inmiş? Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer bir konuda tartışıyorlar. konu konuda öyle çok mühim olan bir konu değil. yani. Falan adam mı emir olacak bir kavmin başına falan adam mı emir filan adam mı emir diye bunu tartışmışlar kendi aralarında. Resulullah aleyhissalatu vesselam, Hazreti Ömer demiş, Hazreti Ebubekir demiş ki, Hazreti Ömer, sen sadece bana muhalefet etmek için böyle yapıyorsun. Yani bak demek ki sahabe bile olsa, insanoğlu cedelci. Tamam. Demiş ki, sen bana muhalefet etmek için farklı bir görüş söylüyorsun. Hazreti Ömer de demiş ki, yok. Ya benim gayem sana muhalefet etmek değil. Ben kendi görüşümü söylüyorum. E sadece. Tartışmışlar. Hazreti Ebubekir demiş öyle, o da demiş ki böyle. E artık mesele kim emir olduğu olacak değil. Ee, kendilerinin dışında gelişen bir olay yani ikisiyle de alakası olmayan bir olaydan konuşuyorlar zaten. Ondan sonra Resulullah'ın yanına gelmişler tabi tartışmaya devam ediyorlar. Seslerini yükseltmişler bu defa. Yani Resulullah onları dinliyor. Onlar da Resulullah'ın huzurunda tartışıyorlar Aleyhisselatü Vesselam. Ee, Hazreti Ebubekir ona sesini yükseltiyor. Sen bana muhalefet etmek için böyle yapıyorsun. Zaten sen bana muhalefet etmeyi istiyorsun. O da vallahi benim öyle bir düşüncem yoktur diyor. Allah Teala de bu ayet-i kerimeyi indiriyor. Ya eyyuhellezina amenu la tuqaddimu bayne yede illahi ve diye. Hemen akabinde de zaten ne diyor bir sonraki ayette? Bir sonraki ayet La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Peygamberin sesinin üzerine sesinizi yükseltmeyiniz. Yani konu devam ediyor. Şimdi biz bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman arkadaşlar bu ayette çok ilginç bir şey var. Mesela o ilginç olan şey de nedir? Aslında ayet-i kerimenin zahirinin konuyla çok da alakası yok. Yani bu ayet-i kerimeye baktığınız zaman Allah Azze ve Celle şöyle diyebilirdi. Allah ve Resulüne itaat edin. Onlara muhalefet etmeyin. Öyle mi? Çok daha açık olmaz mıydı mesela? Allah Resulüne saygılı olun. Allah ve Resulüne karşı edepli olun. Ee, ona saygısızlık etmeyin. Daha açık olmaz mıydı mesela? Daha açık olabilirdi. Ama Allah burada Hz. Ebubekir ve Ömer'in olayının üzerinden İslam ümmetine bir şey öğretmek istiyor. Yani Allah'a ve Rasulüne itaatın, edebin ve saygının kapsamını da öğretmek istiyor. Yani hani ben size Allah'a ve Rasulüne karşı teslim olun. Onlara karşı edep ehli olun. Saygı ehli olun. Mesela onların önüne geçmeyin dediğimde ses dahi buna dahildir demek istiyor Allah Azze ve Celle. Yani burada bize aslında bir şey işaret ediyor. Diyor eğer sesinizi peygamberimizin sesinin çıktığından fazla çıkarıyorsanız ve ben bunu Allah'ın ve Rasulü'nün önüne geçmek olarak kabul ediyorsam, görüşünüzü Allah ve Rasulü'nün önüne geçirmeyi, anlayışınızı Allah ve Rasulü'nün önüne geçirmeyi varansız siz hesap edin. Öyle mi? Yani anne babaya of demek bile İslam nezdinde haram kılınmışsa bunun manası nedir? Burada kıyas-ı evlâ vardır öyle değil mi? Anne babaya vurma, kızma, bağırma hayda hayda haramdır diyoruz. Çünkü öf onlara yapılabilecek en basit eziyettir ve haram kılınmıştır. Yani hani sizin sesinizi yükseltmeniz bile Allah ve Resulüne karşı benim yanımda amelleri boşa çıkarmaya yetecek. Sizi Allah'ın ve Rasulün önüne geçmiş insanlar olarak niteliyebileceğin bir durumsa, görüşünüzü, fikrinizi Allah ve Resulünün önüne geçirmenin ne kadar tehlikeli olduğunu varın siz düşünün diyor Allah Azze ve Celle. Bir de burada vermiş olduğu misal çok önemli. Mesela, takaddem ahadun ala ahadin dediğimizde ne anlıyorsunuz siz bu cümleden? Takaddüm kelimesinden ne anlıyorsunuz? Mesela fıkıhta okurken, diyorduk ki işte لَوْ imamı mesela, مَسَلًا فَلَابُدَّ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْأَوْلَى mesela, Ne demek? Öne geçmesi demek. Öyle mi? Ama normalde insanın zihninde ilk beliren mana bedenen, zahiren bir insanın başka bir insanın önüne geçmesi demek. Mesela şöyle bir ordu, hayal edin. Ordu gidiyor, ordudaki bütün askerler önde yürüyorlar. Ordunun komutanları, padişah, halife, ordunun en arkasında yürüyor. Dışarıdan bu nasıl bir manzara? Çok çirkin bir manzara öyle değil mi? Zaten kabul edilebilecek bir manzara değil. Ve o orduya ordu da denmez. Yani halifesinin komutanlarının arkadan gittiği, ordunun önde gittiği bir orduya ordu da denmez öyle mi? Allah Azze ve Celle zihne ilk gelen manayla aslında durumun vehametini ve çirkinliğini de gözümüzün önüne seriyor. Hani nasıl Allah ve Rasulü her şeyin önünde olması gerekirken siz Allah ve rasul önünde olduğunuzu düşünseniz diyor yani. Zahiren, bedenen. Resulünün önüne geçmiş olduğunuzu hayal edin mesela kafanızda. Bu nasıl çirkin bir durum yani? Görüldü de. Hakeze manevi olarak da bu böyledir. Yani din olarak da inanç olarak da anlayış olarak da onların önüne geçmek aynı şekilde aynı durumdadır diyor. Ve burada da diyor ki işte ehli sünnet bunu hevaya tabi olma diye bunu tefsir ederler. Hani İslam'da var ya heva işte sen hevasını ilah edineni gördün mü? Ehli sünnetin yanında nedir? Heva umumi bir tabirdir. Allah ve Rasulün önüne geçen her şey hevasıdır ehli Sünnetin yanında, tamam? Bu koca olabilir, imam olabilir, ustaz olabilir, alim olabilir, ee, ne olursa olsun fark etmez. Kişinin kendisiyle Allah ve Rasulün önüne geçmiş olduğu şey, kişinin kendisinin hevasıdır. Kişinin kendisinin ilah edilmiş olduğu ve tabi olmuş olduğu nefsi ve hevasıdır. Anlaşıldı? Anlatmak istediği de o burada zaten. Burada duralım inşallah. Şurada şey koyalım. Yeni bir konuya geçtik. Bundan sonra buradan devam edersin. Sorusu olan soru. Sorusu olan yoksa afirlahuanen. Elhamdülillah Rabbil